Sanat Hayat başlıyor. Merhabalar Norradyo dinleyicileri. Bu haftada sizlerle birlikteyiz. Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Ben Aslı. Bu hafta yine bir konuğumuz var. Daha önce duyurmuştuk. Uykusuz çizerlerinden İltem Dilek ile birlikteyiz. Bu akşam onunla işte karikatürden, mizahtan, biraz kendisinden, nasıl başladığından ve varsa tavsiyelerinden bahsedeceğiz. Hoş geldin İltem. Hoş bulduk. İletişim adreslerimizi verelim. Twitter'dan Twitter.com/ norradio, facebook.com/ Norradyo adreslerinizden adreslerinden bize sorularınızı katkılarınızı gönderebilirsiniz ee... Peki İltem o zaman seninle başlayalım. Seni biraz tanıyalım. Ee, yani seni çizer olarak tanıyoruz. Böyle çizer mi karikatürist mi nasıl? Çizer çizer iyi bence çizer daha şey, iyi. rahat söyleniyor. Evet, <gülüyor> evet söylemek biraz zor evet. oluyor karikatüristi. Ee, o zaman İltem'i tanıyalım biraz. Nasıl başladın? Ee, karikatür se serüveni nasıl başladı? Ee, bir buçuk senedir ben şu anda uykusuzda bir köşem var. Ama ondan öncesi de ta tabii var. Ee, 2005'te geldim İstanbul'a Antalya'dan. Meleketimden ee, İlk işim İstanbul'a gelir gelmez uykusa gitmek oldu ee, Şey pardon Pengöre gitmek oldu Ve e, her hafta e, Yani inatla götürdüm karikatürlerimi Hı -hı. Tabii O zaman çok amatördüm falan Sonra bir iki sene falan gittim düzenli olarak Ondan sonra e, işte okul ağır bastı sonra Bıraktım Sonra tekrar tekrar uykusa götürmeye başladım bu sefer yavaş, yavaş yavaş yavaş Derken derken köşem oldu Öyle ee, galiba Bilmiyorum. okulda okuduğum bölüm çok da bu işle alakalı bir şey değil alan değil, değil evet. Evet. ben Yıldız Endüstri ve ee, şu anda da hatta İTÜ'de yüksek lisans yapıyorum hala çok, çok mutlu rey gibisin bugün üstü saat sunum yaptım sunumum çok kötü geçti falan ee, bölümle alakalı değil evet yani tamamıyla kendi çabalarımla çizgimi geliştirmeye çalışıyorum böyle bir şeyim yok yani alaylı olarak. Hı hı. Ya biraz böyle hikayeler var aslında. Hani biz böyle daha e, karikatür okuyucuları ya da işte hani çizerleri takip eden insanlar olarak işte dergiye gittim geldim. İşte çok uğraştım çizdim oldu olmadı. İşte yumurta diye bir mevzu var evet, galiba. Evet, ya yani yumurtadan çıktın <gülüyor> sanırım köşen oldu. O anlama geliyor artık. Yani ya işte penguen, penguenin penguen aslında yumurta oldu. Değil mi? <gülüyor> penguenin hani yumurtası gibi oradan hı hı. yumurtalar ya köşen oldu. Oradan gelmiyor yumurta diye. İşte e, yani şey Her hafta gitmek Kendini göstermek ve Azmini göstermek zorundasın hı hı. Ve e, senin çok istediğini görmeleri lazım Bence hı hı. Ben de öyleydim pengone giderken öyleydim Sonra ama birdenbire yapamamaya başladım Bıraktım falan ama e, Uykusuzda da daha sonra gördüler benim istediğimi hı hı. Öyle hı hı. Ee, ...şey aslında... ...hani böyle biraz senin çizerliğinden bahsedelim istiyorum... ...ondan tamam. sonra biraz genel olarak tamam. karikatürden ve mizahtan konuşalım istiyorum... Ee, yani şey aslında hep merak edilir. Biraz o benim merakım. Hani böyle sen genele mal etmiş olmayayım ama e, hani bu çizmek nasıldır? Yanında bir defter mi taşırsın? Bir anda aklına gelir çizer misin? Yoksa hani şey dersin e, tamam iki gün sonra çizeceğim ben bir şeyler. Aklımda ufak tefek var ama işte, ya da bir müzik açarsın. Rahat kıyafetlerin vardır. Ortam önemlidir. Ya, var mı bunun bir Ya Bence mu? herkesinki farklı ama eninde sonunda bence bütün çizerler. O masaya oturup böyle saatlerce düşmek zorunda var. Hani çünkü Hı -hı. şey diyorlar işte Ay, espri bulmam lazım falan dediğim zaman böyle insanlar şey diyorlar işte e, e, tamam sokakta işte yürürken bir sürü malzeme bulursun falan. tamam malzeme bulunuyor ama eninde sonunda hani e, hani o günlük hayatta gördüğün ufak tefek detayları falan hani onları bir aklını tutuyorsun ya da bilinç altında falan oluyor onlar genelde ondan sonra bir eve ben evde kimisi dergide çalışıyor falan ben eve böyle bir iki gün kapanıp odamda böyle espri düşünüyorum asıl <gülüyor> başında ya öyle bir süreç var e, onun dışında tabii ki de sevdiğin müzik sevdiğin şeyleri yapıyorsun bir yandan yani tabi biraz stres oluyor ama e, oturup, yani oturup masada saatlerce espri düşünüyorum ya biraz modunla da ilgili muhtemelen yani hani bir kere en nihayetinde sokakta bizim gibi sıradan yürüyen insanlardan daha belki algılarını açık tutuyorsun ya da ne bileyim gündemi belki biraz daha farklı bir gözle okuyorsun o anlamda yani ister istemez galiba oluyor aslında bakınca ben gayet dalgın bir insanım yani hani sokakta yürürken böyle malzeme çıkan insanları <gülüyor> incelemiyorum <gülüyor> ama hani Sonra eve gittiğimde fark ediyorum ki o gün, o iki gün önce bir arkadaşımla yaptığım bir muhabbet sonra aklıma geliyor birdenbire. Aslında yani hani birinci biraz daha farklı bir şey ya. ya o ak akıllı tutuyor. Hani şey olarak bakınca bana biraz samiyetsiz geliyor. Şimdi sohbet ediyoruz biz burada. Ben de böyle hani buradan malzeme çıkar falan. Diye, sins -sins -sins <gülüyor> insanları kesmiyorum. <gülüyor> bu şey Ama şey alt atıyorum yani. Hani böyle sonra evet, birdenbire tamam. çıkı veriyor. Hani böyle bir şey vardı falan diye. Sonra onları hemen not alıyorum defterime. Sonra bu. Ya doneleri yazıyorum. O donelerden ne çıkar? Onu Hı -hı. düşünüyorum. Bir done yani. Herhangi bir konu. Öyle öyle çıkıyor. Yani yoğunlaşmak lazım. Tabii stres altında olunca daha böyle bence insanlar yaratıcı oluyorlar. Hı -hı. Yani hani bir yetiştirme stresi olunca birden beri daha da iyi yoğunlaşıyorsun. Ders çalışmak gibi aslında. Ben ders çalışma sürecimle çok benzetiyorum yani bir üretkenlik aslında Üretken... yani bir şey üretiyorsun bir şey çıkarıyorsun evet. ve biraz da bence hani ben karikatür okuyan da takip eden de kısmen bir insan olarak arada acımasızlaştığımı hissediyorum yani mesela sen o hafta iyisin benim aklımda zaman. iyi kalıyor ya da işte hani kötüysen de ya, kötüydü falan ha, evet. diyorsun yani ya şimdi insan çok dışında olunca ben de öyleydim zaten hani hı hı. E, böyle bir acımasızca eleştirebiliyor hani normal yani ben mesela hiç müziğe karşı yeteneğim yok hiçbir şey çalamam gitar kursuna gittim bir buçuk sene hepimizin makus tarih gitar kursuna gitti işte yani klasik üzere. çalamadım falan ama hani böyle bir müzik grubu çıktığında falan, öf ya falan hiç beceremiyorlar falan diye hemen halbuki adam benim yapamayacağı şeyi yapıyor yani gibi bir şey öyle oluyoruz yani yapıyoruz bu normal bir şey hı hı. ama tabi mesela o hafta ne bileyim imza günü oluyor bir problemin oluyor sınavın oluyor böyle modun düşük oluyor ara ara çok güzel olmuyor espriler. Yani onu biz de farkında alıyoruz zaten. Hı hı. Ya bu hafta çok iyi olmadı falan diyor, diyorum ben. Hani kendi adıma konuşayım. Hı hı. İşte. Ama e, çok da acımasız olmamak. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık halden anlamak lazım. <gülüyor> ee, yani şey biz de biliyoruz hani mesela ben kendi adıma konuşayım. O, o, o hafta Ha bu hafta kötü oldu falan diyorum yani. Ya tepki ama geliyor normal. mu ya da nasıl ulaşıyorlar? de falan mı görüyorsun ya da nasıl i̇şte, oluyor? evet yani? sözcüklerde oluyor. Ya da Facebook'tan yorum mu yazıyor. Facebook, ya da paylaşılıp paylaşılmamalı bir şey aslında. Yani o hafta böyle trend oluyor. Ufak harikotür böyle ha, e, paylaşılıyor bir falan. Yani. Evet. yani benim daha çok popüler olmadığım için çok cöyde. Co, hepsi coşmuyor ama. Ya yani şey işte. E, Facebook'tan çok mesaj geliyor. Bayağı bir mesaj geliyor. Sağ olsunlar Ondan sonra Twitter'dan işte mentionlar ya da e, hmm. ne bileyim ilk. Yani arama motanı ilk tamdek yazıyorum arada görüyorum falan falan onları ben like şey <gülüyor> favorite, favori favorilerim alıyorum. Ya yani öyle tepkiler internetten geliyor. Ben de hani çok seviyorum hoşuma gidiyor yani özellikle hani hem cinselim dolunca hatta yazdım geçen birisine. Hani bir kadın bir kadının övmesi daha zordur ya. Başıma gidiyor o yüzden hmm, Evet doğru bir tesis. Ee, bu hani kadın karikatürist kadın çizer olma konusuna da böyle biraz girelim ama bir nefes alalım bir şarkı evet ya, dinleyelim. Evet <gülüyor> Bir şarkı dinleyelim aradan sonra devam edelim.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 Sanat Hayat devam ediyor. Ee, tekrar merhabalar Norradu dinleyicileri. Sanat Hayat devam ediyor. Ee, İltem Dilek ile birlikteyiz. Sohbetimiz de devam ediyor. Ee, en son şarkıya geçmeden önce biraz böyle hani kadın e, okurların... Tepkilerinden, övgülerinden bahsetmiştik. Aslında pek onunla ilgili değil ama hani çok alışık değiliz biz kadın çizerlere. da bile yani iki kişi, i̇ki kişi değil mi? Evet. evet. Nasıl oluyor? Yani şey algısı mı bu birazcık? Kadınlar çok komik olmaz işte. Komikler şeyde de ilkokulda falan da öyleydi. Erkekler kızları güldürürlerdi, kızlar da onları dinlerlerdi ya falan aslında böyle. Aslında şeyle alakalı hani e, bir şey dedinca amatör gününde gittin de zaten kadın ya da hani evet kadın çizer görmüyorsun yani kadınların talebi de yok aslında bence çok fazla hani <gülüyor> hep gittiğinde hep erkek oluyor çizenler yani kad, e, kadınlarına biraz yönelmesi lazım bence kendilerini bence insan şeyler kadın şartlıyorlar ben yapamam işte <gülüyor> falan ben daha çıtı pıtayım falan gibi bir şey var herhalde anlık kadarıyla <gülüyor> şartlıyorlar kendilerini ve hani çok çizerliğe yönelmiyorlar bence Benim tah, yani tahminimce o yüzden az çizer var yani bu biraz e, daha çok bence e, yani hem de Böyle utanmayıp sıkılmayıp amatör günlerine gitmesi lazım hı hı. diye düşünüyorum. E, bu amatör günleri nasıl oluyor? Yani o dediğin dergiye gitme süreci mi? Yoksa bir toplanma çağrısı gibi bir belli şey mi? Belli bir gün oluyor. Belli saatler oluyor. iki saat falan. İşte e, mesela bizde en son Yılmaz abiydi. Belli bir e, hani usta çizer oluyor. O gidiyorsun o saatte o günde. Seninle ilgileniyorlar. Yani e, o şekilde. Hı hı. Ve dediğim gibi yani hep gittiğimde hep erkekler oluyor. Hep erkekler. Bence... E, ben kadınlara sesleniyorum, <gülüyor> gelin <gülüyor> çizin. Evet, o yüzden az sayıda bence. Hani, hı hı. Yani kadınların ya kadınların aslında biraz kendi yani, şey gibi. Çünkü, şey, bence çünkü şey diye düşünüyorlar. Şey, hani evet biz komikleriz gibi düşünüyor olabilirler. Yani hani çünkü öyle bir imaj var bence. Hı hı. Hani yani şeyler okurlardı. Kadınların komik olmadığını düşünüyorlar. Buna çok karşı. <gülüyor> <gülüyor> karşıyım. E, Dergide nasıl peki? Diğer çizerlerin hani sana karşı bu kadın... Yani belki hiç konunuz bile olmuyor olabilir. Hatta bir iki hafta önce bir kapak vardı. İşte uykusuzdan hani ikiye bölünmüştü bu Gavat ha. mevzusundaki kapakta. Evet, evet, geçen bir bölümde dergiden bir şey var. Kısım gösteriliyor evet. işte bir an. E, sen orada tek kadınsın evet. böyle bir sürü erkeğin arasında. Ya evet gittiğimizde zaten hani genelde bir tek ben oluyorum ya da bir tek yoksul ekimiz oluyoruz falan hı hı. öyle bir sürü erkenin içindeyiz ama hani şey olmuyor orada zaten dergiye gittiğimde hani yani kadın onun için bana ekstra bir e, yani dezavantajı ya da avantaj olacak bir harekette bulunulmuyor yani ben de orada hı hı. onlardan biri gibi oturuyorum çiziyorum. Ya aslında cinsiyet olmayan da bir şey ya yani birçok evet, alanında yani evet. bir gibi orada kadın yok. değilsin zaten hani evet. yani orada işini yapıyorsun oturuyorsun hani ya kadın değilsen <gülüyor> cinsiyetin ne aslında ya. Ya ya ya bir cissel olarak ordasın. O zaman da olmuyor. Orda olarak ordasın. O yüzden evet. hani yani hem cinsenimin bence çok fazla kendini kasmadan, hani ben yapamam demeden evet. Eğer ilgileri varsa e, devam etmeleri Yapmaları lazım. Evet, yani yani toplumsal baskının altında kalmadan çünkü hani böyle bütün Özbekistan'da aptçıların da erkek olması evet, öyle bir var. gibi bir şeyse ve kadınlar evet. komik değildir gibi bir algı var. Bence yani o da hani ...kendi o şekilde kodlarsan yani ...ben komik esir bulamayacağım diye kodlarsan... ...zaten bulamazsın yani değil mi? Evet. Öyle mi düşünüyorum ben? Bilmiyorum. Yani herhalde baskı olur yani insanın üzerinde. Ya ben evet, ben şey olabilir... ...hani ben kadın olduğuma göre... ...kadın erkek ilişkileri üzerine çizmediğim gibi... ...bir şartlanma olabilir. Hani Hı -hı. öyle bir algı var ya... Hı -hı. ...değil yani sonuçta erkekler... ...hani günlük hayatta ne yaşıyorlarsa... ...kadınlar da aynısını yaşıyor. Evet. Yani aynı dünyaya bakıyoruz, aynı aynı şeyleri görüyoruz... Hani Aynı doneleri kullanabiliriz İlla böyle bir ilişkiler erkekler üzerine falan. Yani kadını bir şey biraz daha belki değiliz. duygu üzerinden tanımladığımız için ya da işte toplum böyle tanımladığı Top, için ben kadınları. Ben işte toplumun öyle bir şeyin olduğunu düşünüyorum hani. Hı -hı. Kadın da biraz bunun evet. altında, kal, altında kalıyor demeyelim de mi? diyelim. Gibi, evet. evet, öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Biraz bu komik olmaktan yani aslında bence bu komik sen işte hani ilham çiziyor e, esprileri iyi komik kadın. İşte atıyorum arkadaşlarınla oturuyorsun masada. Ya şimdi komik bizi güldürür falan gibi bir ortam yok herhalde. Oluyor mu öyle bir ha, beklenti? Mi? Dışarıda mı? dışarıda evet arkadaşların tarafından. <gülüyor> yani yakın arkadaşlarımda tabii hani olmuyor. Yani öyle bir ekstra bir beklenti olmuyor da herhalde yeni bir ortama girsem olur diye düşünüyorum. Hani çünkü insanlar çizerleri böyle çok komik falan hayal ediyor aslında. <gülüyor> çok da komik. Yani olmak tespit değiliz. aslında biraz da yapıyorsun belki o tespit ettiğin şeyler üzerinden işte espriler çıkıyor ki hani malzemesi de bol olan bir toplumuz evet, birçok geleneğimizle ee, tepkiler demişken kısa bir zaman önce TÜYAP vardı evet. imza günündeydin Dokuzun sende evet, evet. Evet. nasıl geçti orası güzel geçti orada tabii 5 saat falan ya da belki daha fazla ee, insanlar iki buçuk saat sırada bekliyorlar. Geliyorlar, imza veriyoruz. Yani çok güzeldi. Hani hı hı. Çok ilgi çok oluyor tabii ki. De, hani e, iyi davranıyorlar. Fotoğraf çekiliyorlar. Yani güzeldi, de, değil mi? Bir araya gelmek nasıl oluyor? Yani bu söyleşilerde ya da TÜYAP gibi bir ortamda. Söyleşi ben hiç söyleşide bulunmadım ama zaten herhalde söyleşiye de pek gidilmiyor artık. Hani öyle bir şey ben de bir röportajında okudum evet. şeyin Umut Sarıkaya'nın. Yani röportaj şeyde söyleşide çok gitmiyor. Eğer böyle yapacaksak hiç yapmayalım falan dedik. Evet öyle bir ee, şey. Yapmadık. Ben de aynı evet. Röportajlardan falan biliyorum. Bir zaza sormadım da. Yani orada zaten hani çok ilgi olduğu için hoşumuza gidiyor. Ya beni hoşuma gidiyor. Hani onun dışında Hı -hı. Iı, bana bana çok şey tepkisi ver. Aa işte aa iltam dileksiz misiniz falan hani. Aa ben erkek hayal ediyordum falan filanca. Çok... <gülüyor> evet ismin evet, şeyi ismin de, de öyle bir hani bir gizan falan gibi bir diyordum da yok yani. <gülüyor> ne böyle O yüzden o tepki çok geliyor. Aa iltam <gülüyor> dileksiz miydin sahanda? Evet benim. Ee, bir şarkı daha dinleyelim. Ondan sonra biraz daha e, karikatürden, mizahdan Türkiye'deki halinden biraz bahsedelim. Eee iltam nasıl düşünüyor bu konuda? Sonra devam edelim.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 Anlatayat devam ediyor. Ee, tekrar merhabalar Norado dinleyicileri sohbetimize devam ediyoruz. Ee, şarkı arasında sonra tekrar sizinleyiz. İltem dilekte bizimle birlikte. Ee, aslında biraz Türkiye'deki ortamdan bahsedeceğiz demiştik ama benim İltem'in e birkaç sorum daha olacak onunla ilgili. Ee, TÜYAP Zamanı özellikle bildiğimiz hani karikatürlerin geçmiş dönemlerdeki kitapları çıkıyor. İşte Fırat gibi Umut'un kitabı evet. var işimdeyim gücümdeyim. Senin var mı ileride olacak mı böyle bir kitabın? Evet. Bizim de evet dergideyle bir konuştuk. Şeyde Nisan'da İzmir e, kitapları var. O zamana kadar e, öyle bir şey yetiştirmeye çalışacağız. Ne yakında yani? Evet benim de bir, hmm. bir kitabım çıkacak diye umuyorum. Seyitli, sevindik. o zaman duydunuz. Ben kendi adama sevindim yani. Ben de evet. Yani bir yani, aksilik olması tabii. Güzel. Yani çünkü mesela benim ben de hani çok e, sıkı bir karikatür takipçisi değildim. Hatta <gülüyor> şeydi yani biriksin biriksin toptan alır okurum falan Hı. kafasındaydım böyle hala onu yapıyorum arada ama mesela geziden sonra düzenli olarak dergi falan almaya başladım işte her hafta bakıyorum kapağını takip ediyorum falan hani sen bir çizer olarak da e, nasıl bir okuyucusun yani sıkı takip ediyor musun özellikle ben bir okuyucu. takip ettiğim birileri var mı <gülüyor> eskiden beri mi öylesin yoksa ben, daha evet, çok ilgilenirken ya böyle çocukluktan mi çocukluktan beri benim işte demin de kendimizle da konuştuk yani şeyde ilkokulda kuzenlerim alırdı. O zaman hmm. Lemanları okuyordum o zaman da ilkokul, hani çocuğu kafasında. O çok seviyordum ve hala o köşelerin hangi köşe, hangi sayfada nerede hatırlarım. Hmm. O bende böyle bir şey oluştu zaten. ve bir sevgi yaratmıştı. Ondan sonra orta sonda işte Lombak'la e, şey yaptım. Zaten Lombak 2000'de kuruldu galiba. Ben de zaten 2000'de falan orta sondaydım yani. Kurulur kurulmaz <gülüyor> herhalde. ve bir Lombak'la başladım sürekli onu ok okuyarak. Sonra penguin, her hafta her hafta ve hala saklarım hepsini. Bütün sayıları var bende. Ya iyi okur o zaman senin evde. Evet, bayağı var. Ya yani böyle dağınık bir şekilde yani dolapların içine atılmış bir şekilde ama var. Ee, çok iyi bir okurum yani. Okurluğuma laf söyleyeti tamam. <gülüyor> İyi takip ediyorum. Evet. Öyle de olmak lazım sanki hani böyle şey olunca. Şey oluyor mu peki böyle çizerler arasında ya da senin gibi sık takip eden birisi için? Ya bu benim aklıma gelmişti çizmemiştim. Çizmişler görüyor musun falan gibi böyle e, bir oluyor mu orada? Oluyor normal bir şeymiş yani biz bu arada konuşuyorduk böyle arkadaşlarla da demek bu böyle benim çaldı evet. fikrimi gibi böyle bir ya izliyor. da şey oluyor öyle bir done senin aklına geliyor mesela iki hafta önce ya bundan ne çıkarabilirim falan diyorsun bir şey çıkmıyor sonra birisi çok güzel bir şey çıkarıyor aynı doneden tesadüfen kıskanıyorsun <gülüyor> ya ben de çıkarabilirdim onu falan eee <gülüyor> ya Türkiye'de nasıl bu işler? Yani daha çok hiciv gibi mi gidiyor? Aslında şimdi şöyle bir kültür var. Eskiden insanlar birbirine fıkra anlatırlardı. Artık hı hı. bir araya gelince şöyle bir karikatür vardı falan diye hı. böyle anlatıyoruz olabilir, aramızda evet, yani. Öyle, evet, öyle bir kültür oluşmaya başladı ama bu daha çok sanki gençler arasında mı? Üniversite öğrencileri daha çok okuyor mesela. Yani yaşımız evet. ilerledikçe mizahtan mı kopuyoruz? Ya öyle insanlar da öyle bir eğilim var. Ben işte oku, yani iyi bir okurum dedim ya. Hani çizerek yapmasaydım da zaten... Ben bırakmaz ama da genel olarak öyle bir eğilim var Yani iş hayatına atılınca insanların daha az zamanı oluyor İnsanlar daha sıkıcılaşıyorlar ister istemez evet. Ve ondan sonra böyle hani Gülmemeye başlıyorlar Yani Müzat Dergilerine herhalde anladığım kadarıyla Ya da popüleritesini yitiriyor belki arkadaşlar arasında O yüzden zaten adam onu popüler olduğu için okuyormuş belki de Gibi Hı -hı. bir şey de olabilir Bilmiyorum Ama insanlar da şey var Belli bir yaştan sonra böyle hani bir Okumaya başlama eğilim var. Hı hı. Bence öyle olmamalı ama ya. Bence her yaşta gülebilirsin. <gülüyor> yani bu şeyi etkiliyor mu peki? Dergilerin ayakta kalmasını? Ya, yani bir kitle sürekli var okuyor ama... Evet. ...hani zamanlı ya da bir dergi kendini yitirebiliyor mu? Bitiyor, onun bir ömrü var mı? Evet, tabii yani... ...tabii dergilerin ömrü var. Düşününce şey oluyor tabii yani... ...dergiler hani bölünüyor ya. Hı hı. E, Penguend'den de... Evet, o, ...bir takım insanlar uykusuzluk... ...uykusuzluk işte kurdu. Evet, evet. evet, işte hani... Böyle, ya yani benim gözlemlediğim kanalda böyle hani şey 90'ların böyle parlayan yıldızı Levan hani sonra 2000'lerin Penguen sonra işte 2010'ların yani 2007'den sonra işte hani uykusuz öyle bir şey oluyor ama gene de öbür dalgalarda çok güzel bir şekilde devam ediyor. Ben hala evet. Penguen'i ve Levan'ı okuyorum yani. Ya belli belli Yani bitmiyorlar daha... tabii de Hı -hı. hani böyle şey oluyor. Öbür yeni kurulanlar daha popüler oluyor. Her bir 10 sırada bir böyle bir hani Böyle bir şey var. Ya Bir de belki zamanla kitlesini de oluşturuyor. Yani özellikle toplumsal olaylardan sonra işte bazıları birbirini alıyor. Bazıları ya da birçok insan işte atıyorum çok insan uykusuza alabiliyor ama bazıları Hı -hı. belki daha kendi görüşüne göre farklı bir dergiye eğilebiliyor vesaire. Yani olabilir yani. evet. Biraz benim e, fikrimce yani insanlar genelde popüler olanı takip ediyorlar mizah dergilerinde gençlik yani zaten genç kitle okuyucu. Hı -hı. Benim gördüğüm kadarıyla öyle. Aslında biraz popülarliğe bakılıyor yani. Hı -hı. Hani, maalesef ee, peki yani Türkiye'de böyle ama hiç dünyayı takip edebiliyor musun? Avrupa'da ya da Amerika'da daha nasıl işliyor bunlar? Yani şöyle takip etmeye çalıştım. Gittim de yurt dışında işte Almanya'da, Hollanda'da ee, baktım böyle şeylere bizim DNR'lar gibi hani reklam Hı -hı. olmuyordur umarım. Yani büyük böyle hani kitap şeyler bu ya İngilizcesi hani kitapçılara girdim Hı -hı. büyük. Yani ben göremedim mizah zaten Hatta orada yaşayanlara sordum bizzat hani yok mu mizah dergisi Hı -hı. sana hani isyan ettim hani böyle Yok haftalık mizahat dergisi kültürü yok. Ben görmedim yani Hollandalı kesin yok onu biliyorum. Almanya'da gördüğüm kadarıyla öyle bir kültür yok ve çok üzücü. Hani hmm. yani bu insanlar neye gülüyorlar? Sonra mesela bir tane Hollandalı ya da Alman birisi bana bir karikatür gönderiyor. Hani biz onlara 10 sene 20 sene önce zaten gülmüştük hani artık daha başka şeylere hmm. gidiyoruz. Sanki onlar biraz daha basit, basit demiyor da daha böyle hani evrensel şeylere gidiyorlar. Biz sanki daha bir hani bize özgü şeylere daha çok gidiyoruz daha böyle sofistike şeylere gidiyoruz gibi geliyor bana hmm. ama mesela şeyde bir tane Hollaman Hollanda oluyorum ee, Fransal arkadaşım vardı o bana mizah dergileri getirdi ee, onların var mı mizah dergileri ama e, Fransızcayı henüz sökemediğim için çalışıyorum <gülüyor> üzerinde ee, yorum yapamıyorum hmm. <gülüyor> ama bence Fransanın hala bir kültürü var ama Türkiye benim zaten bir duyduğum kadarıyla ve hani böyle kendi ufak araştırmalarımdan çıkardığım sonuçlar e, sonucunda yani biz daha iyiyiz o konuda hani öyle bir kültür var bizde. Türkiye için yok. epey eski de aslında hani bugünkü haliyle değil karikatür belki ama Osmanlı döneminde falan evet. yani o dönemki padişahı falan eleştiren evet, o, o zaman çok ağır benim. bir dili olan falan hiciv evet, yapılırmış. Evet. Daha böyle hiciv gibi belki şimdiki e, gibi. tabii şey zaten hani gırgır zamanında da herhalde yani bildiğim kadarıyla daha He, politik, daha politik, de. daha hiciv <gülüyor> hani e, şeklinde de karikatürler bildiğim kadarıyla. Ama sonra tabii hepimize apolitikleştik yani bu bir gerçek tam tabii ki de takip etmeye çalışıyoruz ama hı hı. yani biz e, ge Türkiye'nin geçirdiği süreç de yani evet. orta, özellikle bizim siz zaten hani aynen. genelde apolitik olan bir nesil. evet çünkü ailesi işte darbelerden tabi tabi aynen aynen olunca. annemiz babamız hani o 78 kuşağı 68 kuşa oluyor hı hı. çok hani onlar çok çekmiş oluyorlar sonra yani. aman çocuğum sen karışma hı. şey modda büyütüyorlar bizi falan öyle ben de öyle büyüdüm yani hani tabii ki de ilgiliyiz takip ediyoruz hani gezi sürecinden sonra biraz da değişti durumlar biraz daha Hı -hı. şey olduk da geziye biraz daha sonra evet. devam edelim yani o apolitiklik var ve o da tabii ki de hani oku okuyucunun beklentisini değiştiriyor bizim çizmek istediğim şey de değişiyor yani ben de hani süre politik çizmek istemem hani Hı -hı. günlük hayattan detaylar daha eğlenceli geliyor falan öyle yani değişti zamanla şey evet. kültürü ee, bir şarkı daha dinleyelim sonrasında sohbetimize devam edelim Do ru Do ru Tu Sanat Hayat devam ediyor. Merhabalar, Norradu dinleyicileri. Sanat Hayat devam ediyor. Programın yarısından daha fazla bir süreyi de geride bırakmış bulunuyoruz. İltem Dilek bizimle birlikte sohbetimize devam ediyoruz. Ee, yani biraz böyle Türkiye durumundan bahsediyorduk aslında. Karikatürün Türkiye'deki halinden ama bir de Türkiye karikatür için... E, ne ifade ediyor? Malzemesi bol herhalde. Malzemesi bol evet. evet. Yani sokağa çıktığımızda çeşit çeşit insan görüyoruz her şeyden önce. Özellikle İstanbul. Hani daha küçük bir şehirde yaşasam belki daha az malzeme olurdu diye düşünüyorum. Ama a, burada İstanbul'da sokağa çıktığım zaman gerçekten türlü türlü <gülüyor> insanız yani. Çok değişik e, insanlar var sokaklarda. Ya, bundan, bir de bu da gündem tabii. Hı -hı. O da yani, politik olarak bakınca da gündem sürekli değişiyor ve hani ister istemez böyle, o onlardan etkileniyorsun. Ya malzemesi bol ama hani özellikle politik gündem için bahsediyorum. Ha, Malzeme evet. çok bol. Çok. <gülüyor> ama buna tahammülü olan siyasi bir ortam yok mesela. Yani hani bir sürü mizah dergisine cezalar, işte davalar evet. vesaireler. Evet. Hatta işte adına valise Coş. <gülüyor> evet. Dava coş. ben de kapakta görünce öğrendim. Hatta <gülüyor> orada benim beni de çizmişler, soyun işaret koymuşlar. Hakikaten çok oturup bilmiyordum. Yani evet, davalar falan açılıyor Tabi de. Ee, ya çok sert gir, gir, gir, gir, girerse dergiler ya, ya nasıl, nasıl bir herhalde? sansür sence şey yani bir sansür olmalı mı bir kere hani çok aslında tespitten bahsediyoruz ya çok da hakaret içerip ile ilgili hani yani bugün ya ya hakaret içermiyor zaten hani yani hoş olmaz zaten Hı -hı. kimse kimse hakaret etmesin falan da mesela şey vardı o ya yani o bir yüz akı bence <gülüyor> ya yani şu anda hani ıı, tayyitler alemi diye bir olay vardı. Evet. Pegembe ilk pardon Nusakart ıı, şeyi başbakan işte kedi şeklinde çizmişti. Hı hı. Ondan sonra dava açmışlardı ona. Sonra penguen de ona şey olarak tepki olarak işte bütün çizerler ya da çoğunluğu böyle hı hı. kapakta işte Tayyip Erdoğan'ın şey şeklinde değişik değişik hayvanlar şeklinde çizmişlerdi falan filan. Sonra dava açıldı direkt tabii penguene. Yani bence bugün olsa o dava da penguen şey olurdu yani dezavantaj olurdu ama o zaman bir şekilde Penguane kurt yani paçayı, sı hemen, paçayı sıyırdı yani. Evet, yani o zaman da yine aslında biriki bir baskıcı durum vardı mı? Vardı. A, evet, adalet sistemi. Şu an daha kötü evet. ee, Yani dünyada bu sansür olayı nasıl? Hani bir şey özellikle Türkiye'de çok o zaman konuşulmuştu. Belki başka türlü gündemimize girmeyecek. Hani Hz Muhammed'in karikatürün çizildiği zamanlar böyle bayağı bir olay olmuş. Evet, aslında evet, adamın çizdiği ülkede o kadar olay, olay olmamıştı da hani Müslüman ülkelerde. Müslüman ülkelerde birbirine girmişti yani ortalık. Ya evet, bilmiyorum bence şeyde tabi Avrupa ülkelerinde falan yani çok daha rahat çizebilirsin her şeyi ve bu arada bence e, benim gözlemlediğim kadarıyla e, es, yani lombak okur eski bir lombak okur olarak o zaman geçen hatta Alpay Erdem'de de konuştuk çok daha rahat çizebiliyordu insanlar yani daha e, nasıl diyeyim hani hardcore kelime seraydı yani hardcore mizah yapabiliyorlardı hmm. şu anda böyle hani sosyal medyada direkt tepki topluyor insana birbirlerini gaza getiriyor abi, benim gördüğüm kadarıyla hmm. o oh, aman tanrım ne yapmış falan diye öbür gaza gelmeyecek adam da gaza geliyor falan onu bir böyle toplumsal bir baskı oluştu bence çizernin üzerinde. Bir de şu anda hani gitgide ülkemiz daha da <gülüyor> bunun üzerine konuşuyor zaten gerekirse daha baskıcı bir hı hı. hale geldi adalet sistemimiz çok kötü bir hale geldi falan filan. Ya o yüzden bu da tabi etkiliyor yani insanlar böyle daha dikkatli yapıyorlar bence. Yani şey Şeyden demişti karikatür. Selçuk Erdem Ezgi Başaran'la yaptığı röportajda artık hani hepimiz çok kolay polis çizebiliyoruz diye. Hmm. Yani Gezi'den sonra yapılmış evet. bir röportajdı. Bir kere Gezi zaten çok önemli bir süreç. Yani ben evet. kendimden örnek vereyim. Koşa koşa o gazı yediğimiz zamanlar çok gergin dönemler ve hani böyle mulak dönem ne olacak? Yarın bu, da çatışma evet. var yine var. ha böyle şey düşünmüştük biz. Ya uykusuzla penguen acayip olur kesin bu hafta falan deyip böyle alıp çadırda orada okumuştuk. Hmm, yani evet. Zaten yerlerde dolaşıyordu böyle uykusuzlar evet, penguenler Ya aslında uykusuz çizerleri de yani penguen öyledir eminim de. Uykusuz çizerler de hep sokaklardaydı. Hı hı. İşte genelde hani böyle hafta içi gezide falan hani direnişe katılan hafta sonu falan espri olma şey çabasına falan giriyordu insanlar. Yani yüzden gelince tabii güzel almaya çalıştık hı hı. o dönemde. Çünkü başka bir şey düşünemiyordum ben zaten. O direniş içinde hani böyle e, yani direniş dışında bir şey düşünemiyordum. Sadece karikatür yani espri düşünürken değil. Hı hı. O yüzden hani tabii ki de bir şekilde onunla alakalı oldu o dönemde. E, Gecem, gece, gece günü yani, evet. Hani direnişti yani, düşünemiyorduk Hı -hı. başka bir şey. O yüzden dergi de hep böyle bir üç hafta ya yani, bir ay falan hatta hep böyle gezi odaklı çıktı. Yani Hı -hı. hep böyle geziyle ilgili birer oldu. Çünkü insanlar hep ona odaklandılar. Hı -hı. Ee, peki hani gezi süreci dergileri daha politikleştirdi mi yoksa zaten politikti de konu mu e, öyle oldu? <gülüyor> ya dergilerin konsepti çok değişmedi. Hani ilk iki sayfa politik ondan sonra işte normal hani şey günlük espriler hı hı. yani günlük karikatürler konsept olarak çok değişmedi ama tabii insan olarak hepimiz daha politikleştik yani bu bir gerçek hı hı. Ee, hani şey o ilk iki sayfadaki derginin tutumu değişmi zaten iyi gidiyordu bence hani o zaman zaten hani sürekli polis eleştiriliyordu hı hı. sonra <gülüyor> yaşayarak gördük şu anda polis eleş, eleştiriliyor falan gibi ya yani çok zaten iyi bir çizgide gidiyordu bence hani şey dergiler elistiştik. özel çok bir şey değişmedi. Ee, Politik sayfalarda. şey var mı peki hani o şimdi yine hani geziden bahsedince aklıma gelen bir şey. Ee, Salih Mehmetcan'ı hmm. biliyoruz. Yani yıllarca sabah gazetesinde <gülüyor> evet. böyle oluyordu vesaire falan. Ee, e bir, bir karikatür çizdi. Çok eleştirildi. Aslında bir yığın vardı yani o süreçte çizdi ama biz belki biraz da seçiciyiz yani onu okumuyoruz ama adam bütün gün çok satan bir gazetenin aslında karikatürcüslerinden bir tanesi. Ee, çok eleştirildi. Evet eleştirilecek bir şeydi de zaten. Evet. Çok kötü bir şeydi gerçekten. Evet. Ee, bir karikatürist yani bir çizerin sorumluluğu var mı? Yani hani onun onun o şekilde çizmesi... Ya sen ne ya düşünüyorsun? Bence kesinlikle karikatüristlerin hani, ya etik anlamda sorumluluklar olmalı diye düşünüyorum. Biraz daha hani ne bileyim ya böyle paraya ve güce <gülüyor> tapmamak lazım. Ya çünkü onunkisi de aslında bir düşünce özgürlüğü değil. Bence değildi yani çizerlik yapıyorsa bize yani ben çok yeni çizerim. Böyle ahkam kesilmiş gibi olmayayım ama bence hani benim düşüncem çizerlik yapıyorsa bir insan yani onun e, sorumluluğunu hissetmeli üzerine yani böyle hani ne bileyim iktidar olana tapmamalı yani. Hı hı. O i̇şte orada yani Saymeme Can'ın <gülüyor> sorunu o. Evet. Orada şey eşi de zaten neler bekliyormuş galiba Akıpedan. <gülüyor> ne <o> dedikodusu olsun. <gülüyor> evet. ee, bir şarkı daha dinleyelim. Sonra yavaş yavaş toparlayalım da e, bakalım neler kalmış konuşmadığımız atladığımız e, güzel bir şarkı ile sıvış baş başı bırakıyoruz. <gülüyor> анэм бамен Sanat hayat devam ediyor. Ee, son defa merhaba Norrado dinleyicileri. Tabii ki bu haftalık sanat hayat e, devam ediyor. Ufak ufak da sonuna geliyoruz. İltem Dilek bizlerle birlikte e, epey konuştuk karikatürden Türkiye'deki halinden e, İltem'den de bahsettik. Ee, yeni yeni başlayacaklar için ilten bunun aslında iyi bir örneği yumurta evet, olup yumurtadan evet. çıkıp şimdi köşen var hatta bir kitabın hazırlanıyor ee, yeni başlayacak olanlara ya da işte ufak ufak çizip de bir yerlere gelmek Aha. yani o bir yerde neresi belki onu da tanımlayabiliriz birazcık ee, neler tavsiye edersin işte evet başlangıçta biraz oralara e, değindim de amatör günlerini öğrenmeleri lazım. Çünkü bu en kolay kısmı. Nereden var. takip edebilirler? Dergiden herhalde. Dergi ararlar. Ne bileyim sorarlar Twitter'dan. İşte Hı -hı. bizimki ben unuttum ama çarşamba ya da perşembe öyle bir şey. O, o günü öğrenmeleri lazım. İşte o güne e, hazırlanmaları lazım tabii önceden. Hı -hı. Oturup masaya o masalarına oturup kendilerine bir defter hazırlayıp. Ben mesela hep bir defterim olur. Boş bir defterim. Onu söylemedim Hı -hı. değil mi? İşte o defterimi açarım her hafta günüm gelince. Oraya böyle e, donelerini yazıp esprilerini bulup işte ondan sonra güzelce yavaş yavaş çizip e, gitsinler hı hı. yani hiç, hiç bilmeyen arkadaşlara söylüyorum ve e, acımasız demeyeyim de böyle hani yani eleştirildiklerinde aman tanrım yapamıyorum ben falan deyip böyle vazgeçmesinler hı hı. çünkü e, o eleştiri aslında o insanı geliştiren bir şey ben şu an zaten e, ben de hani Yılmaz abi yanına gittim de Yılmaz abi beni eleştiri bombasını <gülüyor> tutuyor yani bu normal hani ...buna alışsınlar hani çünkü ben onlar ben, yani ben ilk başlarda şeydim işte bir eleştirelince böyle hani Latinos mu yapacağım galiba falan o, o kayınsaydım ki vazgeçmiyordum Hı -hı. yılmasınlar her hafta gitsinler yani her hafta olmasa da mümkün olduğunca gitsinler ya e, onun dışında bir de mutfak kısmı var bu işin evet. yani hani sadece çizmek değil bazıları başka işleri de yapıyorlar o onlar ha, neler evet, mesela onlarda derdi de şey kaligrafistler var ee, şey nedir? <gülüyor> Şevki abiyle Fatih abi. Onlar biz işte böyle... Kargıcık burgucu geziyoruz işte veriyoruz falan balonların içine. Onlar böyle çok güzel güzel yazıyorlar onların, onların içine. Balonların içine. Kaligrafsiler var. Ondan sonra şeyci, renklendirmeciler var. Hı hı. Ondan sonra onlar da güzelce renklendiriyorlar. Ee, öyle onun dışında mutfak kısmında kaligrafi, renklendirme. Bunlar var. Bir de işte şey var bir de. Politik sayfadaki esprileri bulan bir de ekstra arkadaşlar var. Hı. Hani... Ya yani yani dergi, dergi, dergi içinden yani. de insanlar buluyor, onlar da buluyor, onlar çiziyorlar falan. Hani köşeleri yok ama onlar da o, o kısma katkıda bulunuyorlar. Böyle ufak kısım var öyle yani Yani çünkü bir yandan da aslında sadece kendi bireysel çizimlerini yapmıyorsun orada kolektif işler de çıkıyor atıyorum işte ilk iki sayfadaki daha hani hmm. kimsenin imzası olmayan ya da işte kapak çıkıyor bazen bir kişi bazen bir iki kişi çiziyor ama belki evet. imzası bile olmuyor kolektif de bir yer aslında yani evet. Yapıldığı da yani evet özellikle o gündem sayfası birisi buluyor başka birisi çiziyor hmm. öyle yani hani ya da tartış, tartışılıyor işte e, dergide hani, ya bunu çizsek mi çizmesek mi işte falan gibi hmm öyle bir, e, özellikle, yani kendi köşesinde daha bireysel oluyorsun tabii ama tabii insanlar birbirlerine fikirlerini soruyorlar. Yani ben zaten direkt ailesine soruyorum yani. Mesela Umut'la geçen konuştuk. O da e, diyor ben hala emin olamıyorum. herkese soruyorum da der da falan dedi. Yani başa sen öyle misin falan. E <gülüyor> evet, bir karikatüre de aynı şeyi söyle gösteriyorum falan diyor. He şey, evet, röportajı o... yaptık karikatür ediyorum röportajda. Ha, şey röportajda. Röportajda da şey diyor hani hala emin olmadılar mı? Emin olmadığın komik olduğunu evet, falan şeyi. diye. Aynı şey ben de. O sensöre sahavan. İşte o, ya yani o sorup hani fikir alma bu komik mi diye birbirine sorma dışında daha bireysel tabii kendin oturup kend, kendi kapanıp yoğunlaşıyorsun. Ama o politik kısımda sürekli bir tabii şey var. İşte o buluyor, o çiziyor, o ona soruyor gibi bir olay var. Kendin dönüp bakıyor musun yaptığın işlere? Yani çünkü aslında bu bir sanatta değil, yani hani en yani nihayetinde. Evet, onu çok kafayı yormuyor sanat değil mi? Çok da bilmiyorum değil herhalde yani çok ilgilenmiyor kısmıyla da kendim dönüp tabi yani eski dergilere karıştırmayı çok seviyorum hı hı. bazen böyle ani güzel esprim düşünüyorum. bazen çok utanıyorum ama illaki çizgimi beğenmiyorum eski çizgimi çünkü giderek hani ben zaten çok başlangıçtayım giderek hani gelişme sürecindeyim yani eski çizgilerimi hiç o zaman beğenmiyorum ama dergide de hep söylüyorlar eğer eski çizgilerinden memnun değilsen bu iyi bir şey yani utanıyorsan hı. eski çizginden bu senin geliştiğini gösterir hı hı. diyorlar Evet, da güzel bir da yeni motivasyon. başlayan arkadaşlara. <gülüyor> evet, güzel bir motivasyonmuş. Bir evet. de hani gerçekten başında çizdim oldu gibi bir şey değil. Yani yine hani Umut'un bir röportajında okuduğum bir şeydi. Ben gördüm diyor. Bir arkadaşım karikatürü gösterdi. Ya ben bunu yaparım dedim diyor. Çizdim olmadı diyor yani. Ve sonra <gülüyor> evet, dört, evet, dört yıla uğraştım diyor. Evet hani. öyle bir şey var. Ben de işte bu, bu hani lise yıllarında falan çok kolay gözüküyor. Yani Bakın diyor. Ve deniyorum olmamaya fazla taklit ederek falan başladım. Ya çok kolay gibi göz kırık atır bakıyor. Hani iki çizgi çizmiş. Yok bir şeyler yapmış falan filan bir yere gelmiş gibi duruyor ama öyle değil aslında. Ya da bana bilmiyorum belki de bana zor geliyor. Ben de hani daha yeniyim falan. Ya yani gözükte kadar kolay değil o çizim bence. Daha e, hani tecrübe, çalışmak falan gibi şeyler gerekiyor. Hı hı. Ee... E, duyurularımızla da toparlayalım birazcık ufak ufak konuştuklarımızı da bir kere İltem'e çok teşekkür ediyoruz bu akşamını bize ayırdığı ben için e, yeni başlayan arkadaş yeni başlayacak ya da başlayan arkadaşlarla tavsiyelerimizi de aldık e, artık herkes sepetine bir şeyler atar herhalde burada e, duyuralım İltem'in e, İzmiş kitap fuarını mı? De. evet öyle konuşuluyor da yani... yetişir yetişmez yetişir ama bilmiyorum. demek ki böyle bir proje var ve yakın bir... zamanda evet. yani zaten kitap şey, alacağız karikatürlerin değerlendiği bir Hı -hı. kitap Umarım ama olacak. güzel bir şey arşivlik yani evet. derginin arşivinden çok bir de o karikatürün evet. sizlere ait bir arşiv keyifli bir şey yani bir ben de seviyorsan boşluğuna koyuyorsun ya da okusan da bir de arada açıyorsun bakıyorsun falan Ondan böyle bir yani. ara hani çünkü şey olur mesela aklıma atıyorum ah o mu karikatür vardı falan diyorum sonra o dergide karıştıracaksın onu bulacaksın falan, <gülüyor> falan kitap olduğu zaman yani açıp buluyorsun falan öyle bir şey var güzel evet ee... Tekrar teşekkür ederim, teşekkür edelim İltemen. Ben Bizimle birlikte olduğu için, e, hatta sonraki zamanlarda kitabı çıktığında bir daha da görüşebiliriz, Al, konuşabiliriz. Şey, evet. Türkiye sıcak, yoğun bir yer. Belki çok tuntralı bir e, gündemimiz olur. <gülüyor> Yine görüşürüz, onun üzerine konuşuruz. E, sevgili Norah'da dinleyicileri, sanat hayatı da bu hafta e, kapatıyoruz, yavaş yavaş. Son bir kapanış şarkımızı dinleyelim. Bizden sonra Anuşabur yayında olacak. Noruz ve Türkiye'nin gündemini sizlerle paylaşacak. Önümüzdeki hafta şu an konumuz belli değil ama muhtemel yine bir konuğumuzla birlikte olacağız. Blogumuzu takip edebilirsiniz. sanathayat.wordpress.com daha geçmiş programlarda neler konuştuğumuzu, bahsettiğimiz filmleri, bahsettiğimiz kitapları da orada paylaşacağız. Ufak ufak dolduruyoruz orayı da. Hatta eski program İyi akşamlar İyi akşamlar Every day olardı. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.